yeni kadın hali çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler hazırlayanlar Ayşe gün çiden Özlem ve aslı the exists <laughs> ham reos ki mornasis chali ligår getgenvis Hämme gy hemmme varrt hem er gis Varja be du vi du gi Høøøåjem boga got a cheesy choli karunga Açık Radyo Hikayenin Kadın Halinde Bugün Tekrar Beraberiz Ben Aslı Odman Ekibe En Son Katılan Kent ve Emek Gündeminde Bugün Tekrar Beraberiz Çok Çok Sevdiğim Bir e, Albümden Bir Parçayla Başladık Zülal e, Yani Billursular Aksular Demek e, Bu e, akapella Yani akapella Acapella yani, e, Orkestrasız Yanlıca Sesleri Dinlediğimiz Bu Güzel Müziğin e, birkaç tane daha çalmak istiyorum programda size. E, Zulali'den şu anda e, Görücü Usul Evlilik şarkısını dinledik. Gagomare Garkesiz. Devamında da birkaç size e, şarkı dinletmek istiyorum. E, daha da fazla tanısın isterim bu güzel sesler buralarda. Evet, Emek Kadın Gündemi demiştik. E, son programlarda e, daha çok Emek Gündemi'nden bahsederdik. E, vakıf Üniversiteleri çalışanlarından Işık'ı dinledik. E, Tuzla. Organizm Sanayi Bölgesi'nden e, lüks gömlekler üreten Fikri'yi dinledik. Bugün e, esasında e, kadınları, kadınlık hallerini ortadan bölüm bir bölen bir halden bahsetmek istiyoruz. E, kadın kardeşliğini belki imkansız kılan, bazen çok zor kılan bir halden. Aksu Bora'nın e, kitabının başlığını kullanırsak kadınların sınıfından bahsetmek istiyoruz. Veya Gül Özye'nin dediği gibi başkalarının kirinden. Yani daha çok orta sınıf kadınların evlerinde temizlik görevlerini gören, bakım görevleri gören diğer kadınlardan bu kadınların birbiriyle ilişkisinden bahsedeceğiz. Bugün konuğum İmece Kadın Sendikası girişiminden Serpil Kemal Bay olacak. Ama aynı hatırlarsınız programı takip eden arkadaşlar da olduğu gibi gerçekten uzak emek hazalarından katılımcılarımız olduğu zaman geç kalmalar oluyor. programımız canlı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biraz sonra Serpil burada olacak Serpil gelinceye kadar ben biraz bu e, meselenin çoğu zaman kadınlarla ilgili meselelerde olduğu gibi e, görünmeyen kısımlarından bahsetmek isteyeceğim Yani kadın ve ekonomi ilişkisinden, kadın istihdamından bahsedeceğim e, Yakınlarda birazcık derleyip toplayayım dedim Hem bu program vesilesiyle hem de başka bir yazı vesilesiyle Gerçekten kadınlar ve ekonomi bir e, görünmez kılma ilişkisine benziyor Bilmem, programı dinleyenlerin çoğu Türkiye'de kadın istihdamı adı verilen bu soğuk rakamın dünya üzerinde düştüğü nadir ülkelerden biri olduğunu biliyor mu? İşte kadınların formel olarak ekonomiye aktif olarak katılma rakamı bu istihdam içinde işsizliği de barındırıyor. Türkiye'de yaklaşık 25-30 sene önce %30-34'te seyrederken yani aktif olarak katılma çalışıyor olarak addetilen insanların işte 7'si erkek 3'ü kadın gibi bir oranken veya işte 76'sı erkek 34'ü kadınken bugünlerde bu rakam yaklaşık işte son 3-5 sene içerisinde %22'lere 21'lere gerilemiş bir durumda. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Her zaman olduğu gibi bu rakam buzdağının görünen ucu ama resmi rakamlara bile yansıyan kadınların ekonomik hayatta yani adı üstüne de koyulmuş tescilli olarak üretken olarak çalıştığı adının aranda katılımının ...çok da azaldığını görüyoruz. Bu yalnızca bir rakam değil tabii ki. Rol modellerinin azalması demek, e, görünüldüğünün azalması ve belli bir kadınsı iş yapma halinin de azalması olduğunu anlayabiliriz. Bu niye oluyor? Gerçekten bu konuda henüz güvenilir çalışmalar yok elimizde. Neden? Kadın istihdamı, e, işte Türkiye'de OECD biliyorsunuz ülkelerinden de biri, OECD içerisindeki tek ülke olarak Türkiye'de e, ve dünyadaki de nadir düşen ülkelerden biri haline geliyor. Bunlardan bunların en önemli nedenlerinden biri herhalde Türkiye'de tarım ölümü diyebiliriz. Yani tarımda çözümle herhalde biraz hafif kaçacak. Çünkü tarımdaki kadın ücretsiz de olsa aktif emek olarak algılanıyor bu istatistikler tarafından. Aktif emekten ücretli aile işçiliğinden varoşlardaki fiilin ev kadınlığına yani ne kadar çalışırsa çalışsın ekonomik hayatta kayıtsızlığa. Daha doğrusu kayıtsızlık demeyelim ekonomik olarak emeğinin bile evliliği. Emek olarak addedilmediği bir yere geçiyor. Hem mekansal bir dönüş değişim bu tabii. Tarımdan varoşlara hem de aynı zamanda ücretsiz aile işçiliğinden. işçi veya emekçi olarak tasnif edilmediği o 10 kadından 8 rakamına gidiyor. E, 10 kadından 8 derken Türkiye'de e, 15 yaşın üstündeki 10 kadından 8'inin ev kadını olduğunu e, ve ev kadınlarını zaten tamamen bu ekonomik istihdam tanımının dışında bıraktığını söyleyelim. Çok çok ciddi bir rakam. Bu sabah programları demek, e, sabah kadınlara hitap eden programlarla dolu olması demek, televizyonların ve bir de bir e, hayli de tabii kadınların kadınlara hitap ettiği e, kapalı kalmış ve ayrışmış alanlar demek. Ev kadınlığının e, çocuk bakımında tamamen tek yetkili ve tek duygusal emek veren olarak kişi olarak tanımlanması demek. Kadın emeğinin ekonomik emek olarak tanımlanmaması, istatistikler olarak algılanmaması demek. Evde geçirdiği kazaların da iş kazası olarak algılanmaması, yaptığı işin çok <gülüyor> toplum üretmek için asli bir iş olmasına rağmen... ...esasında iş diye kadınların da kendi dillerine yansıyan biz zaten iş yapmıyoruz. Yani sabahtan akşama kadar çalışıyoruz ama iş yapmıyoruz olarak yansımasına e, yol açıyor. Yani bu 10 kadından Türkiye'de 8'inin ev kadının olmasının esasında e, örtük olarak Türkiye'deki çocuk eğitiminden... E, Erkekleşme sürecine sevgili Pınar Sele'nin dediği gibi sürüne sürüne erkek olmaktaki erkek ideallerinin pompalanması, kadınların çocukları üzerinden kendilerini var etmeye çalışmasında o kadar çok yerde görebiliriz, bu kadar çok takip edebiliriz ki. E, ama bu kadın istihdamın rakamının düşüyor olmasındaki bizim e, şeyimiz, etkenimiz e, yani bu meselenin oluşmasındaki en önemli konu bu kadınla değil. Çünkü bu ciddi bir şekilde sürekli karz ediyor. Türkiye'de 15 yaşın üstündeki kadınların çoğu her zaman karz Ee, Cumhuriyet tarihinde ev kadını olmuş Ama bir yandan da e, Diğer alandan ekonomik olarak çalışıyor ad edilen işte tarımdan sanayiden Hizmetlerden neden kadınlar istihdam piyasasından düşüyorlar ee, Bu çok önemli Soru tarımdaki çözülmekten Bahsettik varoşlardan bahsettik varoşlara e, geçişten bahsettik. Bunun dışında acaba içinden geçtiğimiz daha muhafazakar ekonomi politikaları içerisinde üç çocuk yapmak e, hatta 5 çocuk yapmak ve e, ev içerisindeki e, tanımlarından e, barındır, arındırılmış bir tanım olması nasıl etkiliyor? Acaba gerçekten e, muhafazakar ekonomik sistemin kadın istihdamda bir rolü var mı? Bunu çok daha ince bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bunu da henüz adını koyabilmiş değiliz. Hikayenin kadın halinde. Ee, şu anda e, esasında bu tarz hepimizin hayatını belirleyen ağır ve ekonomik konulardan da e, değinmeden geçemiyoruz. Bu e, ev kadını, 10 kadının sekizin hayatını etkileyen ev kadınlığının e, sınıfsı olarak ayrışmış hali olan gündelikçi kadın, bakım e, emeği veren kadın meselesini konuşurken bu arada misafirim Serpil geldi. Hoş geldi Serpil buyur. <gülüyor> Uzaklardan geldi. Ben daha seni tam tanıtmamıştım. Birazcık daha hali pür halimizden bahsettim. Kadın istihdamından bahsettim. Bunun düştüğümden bahsettim. 10 kadının 8'inin ev kadını olduğundan bahsettim. Hatta daha evet. geçen hafta açıklanmış olan kadın istihdam paketine bile değinmemiştim. Ama bütün bunlar senin gelmenle tabii. İkinci plan ettiler. <gülüyor> ee, bir soluklan yani. istersin. Birazcık soluklan. Ee, ben seni tanıtayım. Sen soluklanırken. E, ...İmece Kadın Sendikası girişimi diyelim... ...çünkü e, formal bir sendika değil... ...senin aktiviste olduğun İmece... E, ...Sarpil Kemal Bay ile beraberiz... E, ...İmece'nin... E, ...tarihçesinden... ...yaptığı işlerden vesaire... E, ...istersen başında bahsedelim... ...ben biraz konuşmak istediğimiz konuyu bugün... ...çerçevelendirmeyi e, denedim... E, ...bu şeyle... Ars ...Aksu ile Gül Özye'nin kitabı üzerinden... ...hani kadının sınıfını ve... ...başkalarının kirini konuşacağız... Birazcık da güncele girebilirsek de dedim hem bu kadın istihdam paketinin başka orta sınıf kadınların üzerinden yük olan etnik ve belki de sınıflı olarak daha aşağıda olan kadınlarla ilgili kısmından bahsedelim istiyorum. Bir de son zamanlarda dikkatimizi çekti basına yansıdı bu ev baskınları. Sizin bu konuda bir açıklamanız oldu. Yani daha varlıklı İstanbul semtlerinde benim bildiğim kadarıyla yalnızca İstanbul'da. Baskınlar oldu ve işte tam bakım emeği veya temizliğe gelen insanların sigortası olup olmadığı soruldu. Türkiye'de kaç temizlik işçisinin sigortası var? Bu baskınlarla bu tam neredeyse tamamen güvencesiz ve düzenlenmemiş olan düzenlenebilir mi? Birazcık da onları konuşalım istiyorum. Sonra da sana bırakmak istiyorum. Birazcık kendinden ve İmece Kadın Sendikası gelişiminden bahsedebilir misin? Serpil Kemal Bay. E, İMC Kadın Sendikası girişimin aktivistlerindenim ve e, kuruluş aşamasından bu yana e, kadınlarla birlikte e, özellikle kadın emeği üzerine çalışmalar yürütüyoruz. E, İMC Kadın Sendikası girişimi e, aslında son birkaç yılın e, örgütü. Fakat bu daha geriye doğru gidiyor. 2001'de kurulan Kadın Araştırmaları ve Dayanışma Merkezi eee Esen yurt'ta kurulmuştu. Oradan gelen bir e, süreç. Hı hı. E, özellikle de işte ev işçileriyle, ev eksenli çalışan kadınlarla ilgili pek çok çalışma yaptı. Çok büyük deneyimler var, birikimler var. Berk Esen yurttan. E, şöyle biz o e, ilk kurmaya karar verdiğimizde kentin merkezi yerine kıyısını tercih ettik. Yani e, özellikle güvencesiz çalışan kadınların e, hiçbir şekilde merkezlere ulaşamadığını, o nedenle de bizim bir kadın örgütü olarak çevrede olmamız gerektiğini düşündük. Ve Esenyurt'u kendimize bir merkez olarak seçtik aslında. Hı hı. Ve oradan beri de devam ediyor. Ama şu anda e, Şişli'de bir ofisimiz var. Hı hı. Antalya'da yeni bir ofis açtık. gene bir varoş olan Altınşehir'de de e, e, varız. Orada da bir ofis açtık. Hı hı. Ee, bir de Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin dernekler yerleşkesinde de bir posta kutumuz var. <gülüyor> <gülüyor> Ve oranın e, çok güzel bir işte, toplantı yapılacak yerleri <gülüyor> e, sosyal tesisleri var. Onu da istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. E, böylece yani bir Esenyurt'ta başlayan bu çalışma <gülüyor> bugün oldukça yaygınlaştı. E, önce gündelikçi kadınların birleşerek bir örgütlenmesi şeklinde gelişti. Daha sonra da bir sendikalaşma hı hı. isteği oldu. Şimdiye kadar girişim olarak devam etti ama çok yakında hı, hı. kuruluş şu da yapılacak. Hı hı. Ee, şey birazcık alanen bahsedebilir miyiz? Biz işçi sağlığı iş güvenliği İstanbul İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisinin 16 Şubat'ta bu sene ilk kadın çalıştayı oldu yani kadınların işçi sağlığı iş güvenliği da orada senin çok güzel bir sunumun vardı bu alanın. E, eveksenli çalışmayı değil ya daha çok ev işçiliğine değindiğin ve orada senin verdiğin rakamları ben tekrar gördüm. Türkiye'de yaklaşık 1 milyona yakın e, yani gündelik temizliğe gidenden sürekli evde bakım verenine kadar pasaportuna el koyulup çalıştırılandan e, gidip gelen part-time çalışana kadar. Devletten ücret alanına kadar. Devletten ücret alanına kadar evet. o alana da girelim benim bilmediğim bir evet. şey. 1 milyon... E, Ne diyorsun ev işçisi? E, şöyle kadına. diyorum yani e, sadece Türkiye'de değil yani dünyada da istatistik e, yok bu konuda. Hı hı, bu, yani gerçekten hayatın çok önemli bir bölümünü e, ev işçilerine devrediyor sistem. E, çalışma yaşamının da önemli bir kısmını buraya devrediyor. Ve yeniden üretiminde aynı şekilde ama hı hı. bu alanda hiçbir istatistik yasal düzenleme hiçbir şey yok. Ee, o zaman iş başa düşüyor. Biraz Hı -hı. hani e, bazı yöntemler geliştirerek bu rakamları tespit etmek gerekiyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bir çalışması var bununla ilgili. Hı -hı. Hı -hı. Onlar belli kriterler belirlemişler. İşte diyelim ki çalışan nüfusla bir orantısı var bunun diye belirlemişler. Evet. Bu tabii ki ülkelere göre değişiyor. Ee, bazı ülkelerde e, örneğin diyelim ki... E, Sosyal hmm. devleti güçlü olan yerlerde bu oran aşağılarda. Evet. Daha düşük. Üçlerde, dörtlerde. Çünkü kamusal olarak evet, çünkü, kreşler, evet. bakım hizmetleri sahibi. Aynen. Evet. E, fakat sosyal devletin küçüldüğü ya da hiç olmadığı yerlerde bunlar e, işte böyle ev işçilerine devredilen bir alan oluyor. Ya da aile dayanışması adı altında buradan yürütülüyor hı hı. Şimdi şeye gelirsek devletin e, ücretini ödediği kısma gelirsek bir de biliyorsunuz e, son AKP döneminde hı hı. E, şey var e, evde bakıma muhtaç olan kişilere bakan hı hı. E, ev işçilerine yani ailenin tayilenin fertlerinden bunlar genellikle bunlar yüzde doks99 kadınlar hı hı. E, ücret veriyor bu sayının 400.000 olduğu söyleniyor. Bir kez daha anlatabilir misin orayı yani mesela evde bir engelli varsa, evet. engellilik oranı Engelli, adancı, yaşlı, ha, yaşlı hasta e, bakan. Hı -hı. E, işte diyelim ki annesine bakıyor ya da benzeri. Çocuğuna bakıyor. Çocuk da dahil. Çocuk da dahil ama engelli, bakıma evet. muhtaç. Hı -hı. E, daha bebekler girmedi. Bebekler girmedi. bildiğim kadarıyla Yani bunu da AKP'nin düzenlediği bir çalıştay vardı. Epey oldu. Bu çalıştay ev işçileriyle ilgili bir çalıştaydı. Orada bir akademisyenin verdiği bir rakamda 400 bin hı hı. olduğu söyleniyordu. Hatta şöyle oldu. Bu 400 bini ev işçilerinin içine koymadan 250 civarında ev işçisi var diye hı hı. o kendi görüşünü hı hı. söyledi. Ee, biz, işte buna göçmen vesaire ekleyerek 350'lere kadar çıktı. Ee, o zaman biz de müdahale ettik dedik. Peki ama bu 400 bin ev işçisi değil mi? Ücret alıyor bunlar. Hı hı hı. Ee, böyle yani... E, ücret derken zaten herhalde bir destekten destek şöyle Yaşam, yaşam idame ettirici bir ücretten bahsedilmiyor. E, sanırım asgari ücrete yakın bir ücret veriliyor. Hı hı. Fakat bu ücret, e, sosyal güvence bunda, burada yok. En son işte sosyal güvence tam bir sosyal güvence mi bilmiyoruz bu AKP kendisi. Yani hükümet yapıyor bir şeyleri sormadan ya da paylaşmadan Hı -hı. işte ben şunu yapıyorum diye çıkabiliyor. Ee, bir güven bir SS kaldık ya da bir prim bilmiyorum nasıl olacak. Devletin bu konuda da bir Hı -hı. adım atacağını söylemişlerdi. Hı -hı. Ee, yani burada e, topladığımız zaman aşağı yukarı 1 milyona yakın Çünkü bu e, sürkülasyon da var. Tabii. Böyle de bakarsak. Fiyaslar, giriş çıkış yani var, haftada bir var. gün çalışan Tabii. var, ayda bir gün çalışan var. Böyle baktığımız e, esnek bazen eee tekstilde çalışıp bazen burada çalışan var. Böyle Hı -hı. baktığımız zaman bu sayının oldukça e, yüksek olduğunu düşünmeliyiz. Bir de bizim bir e, sosyal devlet olmadığımızı düşünürsek Hı -hı. E, iş gücüyle de orantılarsak rahatlıkla 1 milyon diyebiliriz. Değil. Bir de biraz önce e, şeyden bu ev kadınlığı oranın ne kadar yüksek olduğuna bahsediyordu. Türkiye'de 10 kadının neredeyse 8'i Türkiye'de ev kadını. <gülüyor> yani bu o, şey aktif olarak istihdama katılmayan. Yani zaten aktif olarak katılanlar da aynı zamanda ev kadını yapıyorlar. Ama onun dışında e, emeği emek olarak e, addedilmeyen 10 kadından neredeyse 8'i var. Bu da zorunluluk. Evet. Bir zorunlu... O, ev kadınlığı var. Evet. Tabii ki. Evet. Ev kadınlığına mahkumiyet ee, diyebiliriz. Evet. evet. Yani zaten e, bizim itiraz ettiğimiz noktalardan bir tanesi şu. E, neden ev içi emek hep kadınlara mahsus kılılıyor? Hı hı. Biz buna itiraz ediyoruz. ya Bu tabii çok büyük toplumsal bir dönüşümü gerekli kılan bir e, tartışma konusu. Hı hı. Yani sadece e, ücretli olsun, ücretsiz olsun, ev işçilerinin e, işte... E, haklarının verilmesi, sosyal güvenceye kavuşturulması. Bunlar belki hemen olması gereken, hemen yakın, yok çok yakıcı e, sorunlar olarak tartışıyoruz. Hı hı. Ama aslında bizim daha köklü bir tartışma yapmaya ihtiyacımız var. Hı hı. Yani bu alan e, hayatımızın aslında kendisi bu. Tabii. Ve bunun... E, çok radikal bir şekilde tartışılması ve yeniden baştan sona yeniden inşa edilmesi gereken bir süreç. Hı hı. E, tabii e, hemen bunu yapamıyoruz biraz. E, o yüzden biraz e, orta vadeli taleplerle, yakın talepler, İç geçmiş olarak hı hı. E, ifade etmek zorunda kalıyoruz. Hı hı. E, yani neden bu toplumsal cinsiyetçi iş bölümüne biz mahkum olmak zorundayız? Evet. Neden ev kadınlığını tartışamıyoruz? Ev kadınlığını dediğimiz şey ne? Hı hı. Aslında ücretsiz ev işçiliği. Hı hı. Yani bu yeniden üretimin yükü tamamen e, kadınların sırtında derken şunu hayır erkeklerin sırtında değil demek için değil. Hı hı. Elbette bunda erkekler de üstlerinden epey bir yük atmış durumdalar. Evet. Fakat asıl olarak yani kapitalizmin kendisini üretirken bu emekler ne kadar büyük karlar ettiğini, ne kadar, bu emeğe ne kadar büyük bir ihtiyacı olduğunu hı hı. E, gör, bu görülüyor. Fakat bu tamamen yok sayılarak, üstü örtülerek hı hı. E, gözlerden kaçırılıyor. O zaman tam üç alanın iç içe geçmesinden bahsediyoruz. Bir bu mecburi ev kadınlığı dediğimiz o zaten ekonomik olarak, emek olarak addedilmiyor. İstatistik dediğimiz o. ...devlet egemen ve erkek egemen alanında tanımlanmıyor. Yani ev kadını zaten işte doğal, kadınlığı doğası gereği emek veriyor... ...çocuğunu büyütüyor, kocasına şefkat gösteriyor vesaireyi var. Bir de bu ev kadınlarının daha Türkiye'ye has... ...sosyal devletin zayıf olduğu yerlerden biri olan Türkiye'ye has... ...bir kısmını emeğinin devralınması var. Daha alt sınıf kadınlar tarafından gittikçe göçle beraber de... ...belli bir etnik boyut da bazen kazanabiliyor belli bölgelerde. Daha geç o metropollere gelmiş kadınlar tarafından... Onlar daha bir katmerli bir belki bir şeye, mağduriyete ve muhtaçla maruz kalıyorlar. Bir de bütün olanın üzerinde de çalışıyor olan kadın da hani iş yerinde aynı zamanda bir de ev kadınlığına hani çifte yüklü olmaya da devam ediyor. 10 yani kadından ikisi ikisiysen de ekonomik olarak hayat, ekonomik olarak istihdama katılıyorsan da esasında bütün o silsileyi sınıfından bağımsız olarak yeniden yaşayabiliyorsun. Yani üç alanın birbirine geçmişliği var sanırım. Yani şöyle bir şey de var. Yani aslında bir e, işçi sınıfının oluştuğunu da görüyoruz bu alanda. Hı hı. Ama hani gözlerden kaçırıldığı için, görünmez olduğu için, hani istatistikte e, yapılmadığı için hı hı. artı işte biraz sonra herhalde gireceğiz. İşçi sayılmadığı için daha hı hı. bırakalım onu? Ev işçileri işçi sayılmadığı için bu alan görünmüyor ama burada bir iş e, yani sadece şöyle bakmamak belki e, e, daha iyi olabilir. Hani mağduriyet ...noktasından da... E, ...bakmamak... ...onun yerine hani... E, yani ...burada bir işçileşme süreci var... E, ...tabii ki eğitimsiz kalan... E, ...bir mesleğe sahip olmayan... E, ...kadınlar... E, ...evde yaptıkları bu işi... ...dışarıda yaparak... ...ücret, e, para kazanmaya çalışıyorlar... ...geçilmeye çalışıyorlar... E, ...bunu yaparken de... ...işçileşiyorlar aslında... Ama kendine has dinamikleri de var değil mi? Bu ee, şey Aslı Buran'ın kitabında hani mesela klasik işçileşme teorilerinde özel ayanla, alanla kamusalan ayrılacak iş yeriyle ev ayrılıyor. İşte profesyonel dil oluşuyor, iş ahlakı, zamanlama vesaire derken ayrı bir ahlak alanında, ayrı bir zaman algısının da, ayrı bir ilişkiler setinde oluşacağına dair bir e, şey var. Hani varsayım var klasik işçileşme evet. algısında. E, şimdi birincisi tam tersi hiçbir şekilde eee iş yeri ayrılmıyor ev yerinden ama başka birinin mahremine gidiyorsunuz. Yani mahrem alandan ayrı tanımlanan işi işle iştigal etmiyorlar. Başkasının mahremine gidiliyor. Burada zaman algısı o ailenin özel zaman algısına uyum sağlıyor veya uyum sağlamıyor. Yani oradaki iş ilişkisi normal bir patron işçi ilişkisinin biraz daha dışınında hani bizim belki canımcığım sömürüsü hı hı. diyelim ya canım cicim direnişi, canım cicim mekanizmaları <gülüyor> yani burada bir kendine has bir alanda var herhalde. hani bu Mutlaka çok özgünlüğü var. Zaten bu alan iş yasası kapsamında bırakılırken hı hı. bu özgünlük Aleyhimize, kadınların aleyhine ifade, yani özellikle ev işçilerinin aleyhine bir şekilde. Mekan e, olarak bırakıldı değil mi? Yanılmıyor. E, i̇ş evet. kanununda da, işçi, iş sağlığı güvenliği yasasında da ev hizmetleri evet. bunların kapsamı dışındadır diyor. Evet, dördüncü maddenin E, e şıkkında istisnaya koymuşlar. Hı hı. Bunun dışındadır diyorlar. Yani bunu derken aslında bu bahsettiğin şeyden hareket ediyorlar. Yani ev mahrem alandır. E biz bir şey olsa nasıl gideceğiz mahrem evet. alanı denetleyeceğiz diyor Böyle bir temellendirme var mı kanunun? E, böyle evet yani. iş müfettişleriyle biz bunu Hı -hı. tartıştığımızda ya da sosyal güvenlik uzmanlarıyla tartıştığımızda e, en ciddi bize getirdikleri yani bu alan ne, neden bu e şıkkı 4 dör, dördüncü maddenin e şıkkı neden buradan çıkartılmıyor? Biz çok basit bir çözüm öneriyoruz çünkü İmece Kadın Sendikası girişim olarak diyoruz ki. Bu maddeyi buradan kaldırıp aynen konut işçilerinde olduğu gibi hı hı hı. konut işçileri de bir zaman 70'li yıllarda e, iş yasası kapsamında değildi. İnşaat işçileri? Hayır. Konut işçileri. Konut, ha, işçileri? konut işçileri. Oray evet. Konut evet. işçileri. Hatta orada bir sendikalaşma girişimi 70'lerde. Bir kapıcılar evet. sendikası girişimi var değil mi? Evet. Hala da var. Sendikalılar ha. zaten. E, on, onlar e, iş yasası kapsamına alınarak e, yani konut işçilerinin sorunları en azından hani standart klasik işçilerle eşit koşullara taşınmış oldular. Tabii, tabii. ki sorunları çözülmedi. yani örgütlenme adresi var mesela konut işçileri dediğimiz zaman yani bildiğimiz elbette, kapıcı? Elbette. Tabii. Bir, e, DİSK'te de var. Evet. E, gene e, DİSK'te konut işçileri, tam bilmiyorum listeki Hı -hı. ismini Hı. ama bir de e, bağımsız konut işçileri sendikası Hı -hı. olduğunu biliyorum. E, yani Bu şekilde çözülebilir. Fakat Hı -hı. bu şekilde çözülmemesine getirilen en şey somut gerekçe ev içinin mahrem alan olduğuydu. Biz de onlara e, mesela şeyler dosyalar falan verdik bu çözüm önerilerimizle ilgili. Orada şey dedik, peki kadının beyanını esas alın. Çalışanın beyanını esas alın. Yani tersini işveren kanıtlasın o zaman. Evet. E, şimdi biraz önce söylediğin şeye gelince... Yani, e, lüks semtlerdeki lüks ev evet. e, zengin evlere e, üst sınıf evlere gidip işte e, göçmenler okuyormuş ev işliği baskın, evet, baskın yapılan yerlerde baktık e, beyanlarını e, şey yapmışlar esas almışlar yani kapıyı çalıyor hı hı. E, kapıyı açan kişiye soruyor bu, e, kimsin işte burada mı oturuyorsun ne iş yapıyorsun Hatta çapraz sorgu olduğu söyleniyor çapraz sorguya yani o haberlerde bu ne kadar hmm. böyle bilemiyorum ama diyor ki işte sosyal güvenlik uzmanı ve maliye işte çapraz sorular sorarak işte ev işçisi olup olmadığını tespit ediyor ve buna göre de ceza yazıyor işte 16 liradan 150 bin liraya kadar hmm. yani demek ki yani beyan esas alınabiliyormuş onu yani. söylemek için cezalandığı süredinde oluyor <gülüyor> ceza, yani evet zaten ayrıca hangimizin evi Ee, şey ki hani o kadar da mahrem alan ki istediği zaman devlet evet. evlerimize girmiyordu. <gülüyor> yani bu sonuç hani girsin diye söylemiyorum. Yani bu alan hayır artık özel alan olmasın diye söylemiyorum ama burada önemli olan ev işçilerinin bu özgünlüğünü görmek. Yani çalışma ev işçilerinin çalışma yaşamı evet bir fabrika işçisi gibi bir E, hizmet sektöründeki ofisteki gibi değil. O zaman bu başka o halde nasıl ki konut işçileri başkaysa ve onlara göre bir düzenleme ki bir yönetmelikle düzenlenmiş olduğunu sanıyorum yani yasada yasaya giriyor ve daha sonra da yönetmelikle bir şey sorabilir miyim? Yani şimdi 4850 iş kanununun dışında tutuluyor ev hizmetleri diyoruz ama aynı zamanda sigortasızlıkla cezalandırılıyor. Benim cahiliğim nasıl? Yani sigortalayabiliyorsun e, ev işçilerini. Evet. Sigortalasızlık hatta sigortalayabiliyorsun değil. Sigortalamak mecburi diğer işçilerle. Evet. Peki kapsam dışında bu da kılan ne? Aslında bu, bu e, kafa karışıklığı e, yani herkeste var. Evet. Neden? Çünkü aslında bunu devlet e, yapmış bu karışıklığı. Evet. Kendi kafası da karışık yani. Devletin kafası da karışık. E, Çalışma bakanlığının kafası da karışık. Ya da karışık olmasını istiyor. Şöyle ki Şimdi 4857'de hariç demiş. Fakat 5510 sosyal sigortalar, sigortalar genel sağlık sigortası evet. var. Orada ise eğer diyor ki eğer sürekli çalışıyorsa ve ücretliyse e, o zaman bu e, sigortalı yapılmalıdır nerede diyor. Nerede çalıştığından bağımsız olarak mahremmiş, evet. değilmiş, özelmiş işyermiş, ayırmıyor. Hayır. Nerede çalışırsa hı hı. çalışsın ev işçileri de bunun içerisine giriyor. Ancak Ee, mesela bu süreklilikle ilgili bir sürü tartışma var. İşte süreklilik ne demek? 30 gün çalışsa sürekli midir? 15 gün çalışsa ama her ay 15 gün çalışsa sürekli midir? Değil midir? gibi buradan tutalım da yani bu kafa karışıklığını peki bu işçi e, iş kazası geçirirse örneğin Fatma Aldal'da olduğu gibi evet bu işçi midir? Değil midir? Bu o soruya biraz, kadar. Biraz özetleyebilir misin? Hem o davanın bu soruya kadar. gidişi hem de kazan oluşunu Fatma Aldal uzun zamandan beri e, İMECE takip ediyor o meseleyi. Biz de İçiş Sağlığı İş Güvenliği Meclisi olarak özel olarak takip ediyoruz. yani Çünkü bu içiş sağlığı, sağlığı güvenliği yasasının kapsamıyla sınırlı değil takip ettiğimiz meseleler. Biraz sen özetleyebilir misin? Pek çok insanın bildiğini zannetmiyorum. E, 2011 yılında Fatma Aldal çalıştığı e, bir evde camı silerken, balkon camını silerken sürgülü şeyden e, balkon penceresiyle birlikte düşüyor tam bir tasarım evet. Yani, evet. kaçıncı kat olduğunu hatırlamaya çalışıyorum dört kat diye hatırlıyorum ve işin ilginç tarafı daha önce orada benzer bir kaza olmuş aynı evden o zaman yer toprakmış ve yaralı olarak kurtuluyor düşen kişi bu sefer yerde bir değişiklik yapılmış betonmuş ve Fatma yaşamını kaybediyor şimdi burada bu Mart Mayıs ayında bizde yani daha önce Gülteki Özmen diye başka bir evsizci yaşamını kaybetmişti. Yani biz işte etilerde yürüyüş falan yapmıştık böyle protesto edelim sesini duyuralım diye. Fakat onun bir haber olduktan sonra yani şey oldu unutulup gidiyor, karışıp gidiyor. Dedik ki daha hani başka bir şey yapalım. Çalışma Bakanlığı'na gittiğimizde işte iş müfettişi tayin ettiler o zaman. Fatma Aldal için. Ama talep üzerine tayin edildi. Tabii edin. tabii yani, talep, yani gittik. Tayin, kapılarına dayandık. Bizi Hı -hı. içeri aldılar. gene böyle bir seçim dönemiydi. Hı -hı. Da, i̇çeri davet ettiler ve görüşme yaptık. Hı -hı. Ve e, bu e, görüşmede e, Fatma Aldal Pardon. Tamam sen devam edin. İş müfettişi tayin edildi. İş müfettişi eee bir rapor düzenledi. Düzenlenen rapor e, Fatma Aldal işçidir diyor. Evet. Fakat daha sonra Peki 4850'ye dayalı olarak değil sigortalar kanunu dayalı olarak. Çünkü bir şeye dayandırmak zorunda bunu. E, şöyle Bütün bir şeyi Fatma Aldal'ın hikayesi e, yani işte yıllardır orada çalışan bir E, ...işçi olarak... E, ...iş müfetişi öyle görüyor. Evet. Yani çünkü... ...5510'da... E, ...sigortalı... E, ...ve... E, ...şeyde... E, ...sigortalı e, olabilir... ...sürekli çalışıyor çünkü orada <gülüyor> aslında... ...ama sigo yani, sigorta yapılmamış. Neyse yani... E, ...orada e, tespit edilen... ...bir iş müfetişi bunu tespit ediyor zaten... E, ve daha sonra e, mahkeme e, duruşmalar devam ettiğinde biz dedik ki e, kaza kusur raporunu da e, şey yapsın. Hı hı. İş müfettişleri hı hı. yapsın. Mahkeme kabul etti. Evet. Ve e, fakat bu sefer o rapor şey geldi. Her ne kadar diyor bir işçi ise de diyor 4857 e, 4E'den dolayı işi değildir diyor. <gülüyor> evet <gülüyor> yani kendi kendiliğiyle çelişen Anladım. bir durum var evet, yani yani, ama baskınlar da aynı, aynı bu zeminde kişi başladılar için. bu zeminde de işte şey, yani, e, yani burada, böyle, burada bunu söyleyen varsa. evet Aynen. burada bunu söyleyen böyle e, davranan bir sistem bu sefer bir gün kalkıyoruz baskınlar yapmış neymiş evet. efendim bir gün bile çalışsa ev işçileri sigortalanması gerekirmiş Sizin bu konuda bir basın açıklamanız oldu değil mi İmece'nin? Yani biz ceza değil sigorta. Röportaj verdik evet. e, gazeteye. Şimdi evet ceza değil sigorta yani altyapıyı hazırladınız mı diye Hı. sormak istiyoruz biz Çalışma Bakanlığı'na. ya yani siz e, böyle bir denetim yapmak için ne yaptınız da neyi Hı. değiştirdiniz de denetim yaptığınızı söylüyorsunuz. Hı. Bunu şey yapıyoruz e, soruyoruz ve e, bu sorunun cevabını arıyoruz. Bizim anladığımız şu asla aslında buradaki bu hani sansasyonel haber evet. ve şeyle ilgili evet. olarak işte anladığımız şu göçmen ev işçilerine yönelik bir çalışma yapıyorlar. <gülüyor> yani göçmen ev işçilerinin e, sigortalanmasını bir miktar ve Türkiye'de kalmasını e, İşken, evet. Evet. bir miktar kolaylaştıran şeyler yaptıklarını söylemişlerdi. <gülüyor> Buna istinaden... Bir de bu kayıtlı istihdamla ilgili şeyleri var, Evet projeleri var şimdi evet. herhalde biraz. Onu ve bir, bir aradan sonra konuşalım Hı -hı. istiyorum. Bu şey meselesine de yani birazcık Türkiye'de artık son senelerde son 10-20 senede gerçekten bir göç alan ülke haline de geldi. Yani göç veren tip ülkeden fazla. Benim evet. e, bu tartışmaları daha yakından takip ettiğim Avusturya ve Almanya'da bu mesele bir tek yani kadınların arasındaki sınıf farkları bir yandan da etnisi ve göç bağlamında ve ırkçılık bağlamında çok tartışılıyordu. Yani toplumsal cinsiyeti iş bölümü hep kadınlar mı yapacak hem de mesela Avusturya hep Yugoslavlar mı yapacak? Mesela Tabii. Türk kadınları da çok gitmiyordu. Yugoslav kadınlarının yani eski Yugoslavya Cumhuriyeti'nden gelen kadınların yaptığı. Almanya'da çok ciddi işletiyor. İranlar vesaire bir etnik konotasyonu da var. Göçmen emeğinin çok. Hı hı. Polonyalılar. Hı hı. Oldu? Yani bu işin Türkiye'de de böyle bir Tabii. ekseni e, e, olacaksa i̇şte Moldavya'yı biliyoruz. Filipinliler evet. daha üst seviyeye çıkınca Filipinli kadınlar getirtiliyorlar bakım emeğinde. Ermenistan, Türk, Ermeniler, Batı, Gürcistan evet. vesaire. Türkmenistan, pek çok yerden evet. Türkiye'ye gelişler var. Yani bunlar tabii son zamanlarda İçişleri Bakanlığı da yabancılar e, girişiyle ilgili pek çok değişiklik yaptı. Bir düzenleme yaptı. yaptı, evet. Hepsi birbirinin içinde tabii, evet. ebek alanın düzenlenmesi. Hı -hı. Evet, işte onlar, onlara dönük bir bu baskınlar biraz da hani, hani Hı -hı. biz bakın zenginlere gidiyoruz. <gülüyor> evet. Ee, ve e, aslında onlar da gerçekten göçmen çalıştırıyorlar çoğun evet. zaman. Evet. Yatılı e, olarak onlar, göçmenler, işçiler kabul ettikleri için. E, ben ufak bir müzik arası verelim istiyorum. Ondan sonra şu şey meselesi. Yani e, iz, ev hizmetleri işçilik dışarısında fakat sigortalanmaları gerekiyor. Hatta son zamanlarda daha zengin semtlerde baskınlar yapıyor. Bu mesele nasıl çözebiliriz aynı zamanda kısa vade ne gibi iyi örnekler var bunu da konuşmak lazım yani bu kadar çetrefil bir durum içerisinde ee, işte 1 milyon kadının işte yüzde birinin yakın yaklaşık sigortalı olduğundan bahsediliyor bu baskın haberlerinde okuduğumuz kadarıyla yani nereden çıkıyor o, birden istatistikler çıkıyor bilmiyorum ama yani yüz kadından birinin sigortalı nasıl oluyor bu olumlu bir örnek mi nasıl yapılıyor birazcık da onlardan bahsedelim istiyorum bir müzik arası varalım, verelim isterseniz yine zülelden Billur, sulardan devam edelim E, turna kuşuna haberler Note to a Crane albümünden Bu sefer e, Haydi Gidelim Oğlum Şarkısını dinleyeceğiz Kere Karing <speaking> kommt raus, ich <in> freu' <foreign> dich. Karing, Karing, endlich ist die Geburt da. Kele arabalar. Hikayenin kadın halinde devam ediyoruz. Aslında o zaman ben konuğum İmece Kadın Sendikası girişiminden Serpil Kemalbay. Ee, bu şeyde zor çözebildiğimiz puzzle'ın içerisindeydik. Ev işçiliği, e, iş kanun kapsamı dışında tutulmuş ama aynı zamanda sigortalar kapsamını kanun kapsamı dahilinde. Son çıkan işçi sağlığı, iş güvenliği, pardon hep yanlış söylüyorum. <gülüyor> İçimden gelmiyor. İş sağlığı ve güvenliği yasasının da kapsamının dışında. Bütün bu çözülemeyecek bu macı içerisinde Ee, ev işçisi kadınları Ne kadar süreklilikle çalışırsa çalışsın Diğer orta sınıf kadınların Sigortalamasının manası imkanı var mı? Öncelikle Aslında şuna itiraz ediyorum ben Hı -hı. Ee, Ev işçileri Neden orta sınıf kadınların işçileri olsun ki Hı -hı. Hani buradan buradan Bir değişikliğe başlayabilir miyiz Hı -hı. Ee, Ev işçileri e, O hane halkının işçisi olabilir mi Hı -hı. Ya da evin işçisi olabilir mi biraz yani bunu arkadaşlarımız söylüyor. Yemeyeceği Kadın Sendikası'ndan arkadaşlarımız, ev işçisi arkadaşlarımız söylüyor. Çünkü bu sürecin buna böyle bir bilinçlenmeye de hizmet ettiğini söylüyorlar. Yani ilk mücadeleye başladıklarında onlar da bu şekilde ifade ediyorlardı. Gittikleri zaman bir eve hep ev, evdeki kadını işveren olarak görüyorlardı ve e, zaten öyle bir iş ilişkisi kuruluyordu. Sigorta öyle aktığı için işveren tescili vesaire alternatifinde bu hanenin işçisi olmak veya işin işçisi olmak. Da. Yani şöyle diyor oradaki erkeğin kendini e... ...o kadının eşinin de işçisiyim, Anladım. çocukların da hı hı. E, yani o hanenin işçisiyim. Kadın üzerinden e, Kadın üzerinden hı hı. evet, kadın yani bir kadın tabii ki bu aslında senin dediğin gibi bir kadından bir kadına <gülüyor> devrediliyor. Hani olanakları olan bir kadından bu işte işten ücret kazanmak durumunda olan başka bir kadına hı hı hı. devrediliyor. Ee, yani bunun kendisini böyle değil de daha geniş e, bakmak istiyoruz biz. Ee, mesela e, Minire İnal diye bir arkadaşımız var. Bu Antalya'da iş kazası geçirdi. Çok ciddi ölümden döndü. Bu arkadaşımız e, iş kazası geçirdikten sonra tanıştık onunla. O e, dava açacak. Aç, açma aşamasında şu anda işlemleri yapılıyor. Evet. İkisini birlikte açıyor yani ka, e, karısına ve kocasına birlikte açıyor hı hı. evdeki erkeğe ve kadına diyeyim daha doğru hı hı. olur onlara birlikte hı hı. E, açıyor şöyle ki yani e, işverenim o da benim işverenim o da hı hı. benim işverenim şeklinde e, böyle bir yönü var. Hani üzerinden tanımlanması nasıl daha büyük bir güvence sağlayabilir? kadınların arasında bu ilişkin aracılanması azaltılabilir. İşte görünürdeki o kadından kadına aktarılan e, hani sömürü diyelim. Eee teknik olarak belki görünürlüğüyle ortada... ilgili hı hı. olarak da herhalde doğru, kaygılar doğru. olduğundan olsa gerek. Teknik olarak bu işlem nasıl e, oluyor? E, bunu herhalde sen de yakın bir zamanda deneyimledin. <gülüyor> e, şöyle e, sürekli çalışıyorsa eğer Ee, şeyden beş ona göre sigortalar kanununa göre sigortalanabiliyor. E, sosyal güvenlik kurumuna giderek e, e, ev işçisi çalıştıran işverenin kendisini bildirmesi gerekiyor. Hı hı. Ben bu kişiyi çalıştırıyorum diye. E, ve sigorta primine yatırması gerekiyor her ay. Hı hı hı. Fakat bu hiç de kolay bir işlem değil. Bunu yaşayan kişiler Bir daha yaşamak istemiyorlar öyle söyleyelim Uygulanabilir değil Bir de tek form sürekli çalışmak değil Yani haftada bir çalışabiliyor Ayda bir çalışabiliyor Ya da diyelim ki bir uyuşmazlık çıktı O kişi gitti başka biri gelecek Her defasında ev içisi çalıştıran işverenin Geneşe'ye gitmesi gerekiyor SGK'ya gitmesi gerekiyor Ve o, işte, o zorlukları aşması gerekiyor Şimdi biz bu e, sigortalama meselesinde şöyle diyoruz. Ev e, işçilerinin bu özgün durumu için yeni mekanizmalar yaratılması gerekiyor. Tanımlanması gerekiyor. Hı hı. Yani bu mekanizmalar e, aslında başka ülkelerde yapılmış. Örneğin Fransa'da, Belçika'da, e, İsviçre'de hı hı. E, servis çeki diye bir sistem var. Hı hı. Diyelim ki gündelikçi çalışıyor. Ee, işte bir kitapçıdan aldığı senete benzer bir çekle yani bir evrakla hı hı. E, orada e, şey düzenleniyor, ücret düzenleniyor ve daha sonra bir bankada hı hı. paraya çevriliyor, hı hı. SSK'sı da yatıyor. Böyle sistemler var, böyle mekanizmalar kurulabilir. Evet. Ya da sürekli çalışıyorsa e, gene ya da geç, böyle gündelik çalışıyorsa e, ev işvereni evden e, online Hani şimdi her şeyi Hı -hı. E, SGK ondan yaptı ya. Hı -hı. Bunu da onlar yapacak. ...internet üzerinden bildirim yapılacak. Hı -hı. Yani bu tarzda iş şey, kolaylıklar getirilmesi gerekiyor. Çok kolay bir yöntem geliştirilmeli ki Hı -hı. bu alan kayıt altına gelebilsin, girebilsin. Bir de primlerin tabii ki bir fabrika sahibi oranında olmaması gerekiyor. Kesinlikle zaten Hı -hı. o konuda e, biz e, ya yani imeci olarak e, bir kampanya başlatmıştık. Eee e, ...ev işçilerine insana yakışır iş... Hı hı. E, ...ILO C189'ı imzala... ...Uluslararası Çalışma Örgütü'nün... E, ...ev işçileri için çıkarttığı... E, ...bir sözleşme bu. Daha bir sene, iki sene... Yeni ...2011 gibi. Haziran'da hı çıktı... Hı. E, ...ve... E, ...8-9 ülke imzaladı... ...bir tanesi Avrupa ülkesi... ...İtalya imzaladı... ...Amerika'da iki eyalet... E, ...New York ve Kaliforniya'da... ...imzalandı... ...özellikle Güney Amerika ülkelerinde... ...daha çok imzalandı. Hı hı. Ee, yani 8-9 ülke... ...bunu imzaladı. Güney Amerika'da da bu tarz şey... ...aşağıdan hareketler çok fazla gibi gözüküyor. Özellikle Brezilya'da değil mi? Ev işçilerinin sizinki gibi evet. aktivist örgütlenmeleri... ...bunla evet. ilgili olabilir mi bilmiyorum. Mutlaka yani oradaki demokratik süreçlerle... ...mutlaka ilişkili... ...oradaki ezilenlerin, halkların... Hı hı. ...kazanımlarıyla bağlantılı olduğunu... ...düşünmek gerekiyor gerçekten de. Ee, örgütlenmeyle hı hı. bağlantılı bir şey aynı zamanda talep etmek işte hı hı. ısrarcı olmak. Zaten bu örgütlenmelerin bu kadar yaygınlaşması, artması, dayanışmaların artması bunların uluslararası çalışma örgütüne yaptığı basınçla bu e, şey oldu. Bir hak tabii, olarak yani o, aslında kazanıldı tabii ki. arkasında bir sürü tabii, küçük bastonlar var Tabii ki var çok yani. ciddi. Paşa evet. E, evet gibi. evet çok ciddi baskılarla oluşmuş. Zaten işin özü de gerçekten öyle. Ee, yani şeye gelirsek dönersek sigortalanma meselesine e, kesinlikle e, biz şunu talep ediyoruz. E, ev işçilerinin sigorta payları genel bütçeden karşılansın istiyoruz. Hı -hı. Hatta e, şimdi hü şey hükümetin bir şeyi var. Sürekli olarak işsizlik fonlarına başvuruyor. Bakın Hı -hı. işsizlik fonu da demiyoruz. Genel Hı -hı. bütçeden diyoruz. E, çünkü e, kesinlikle bu Ee, ev içi emekten herkes kazanıyor hı hı. devlet de kazanıyor kapitalist sistem de kazanıyor erkekler de kazanıyor onu da söylemek lazım ama evet kadınlar hı hı. Ya, ya şöyle kadınların oradaki pozisyonu ya bir işi bir başka kişiye devretme pozisyonu o anlamıyla da sorumluluk almakla hı hı. yüz yüzeler ve tabii ki kadınların evet, bu fiziki, para yani, yani toplumsal cinsiyet iş bölümü devam ediyor Hı -hı. burada da böyle bir durum var. yani sonuçta bir feminist arkadaşlarım bir kampanyası vardı biz alacaklıyız diye. Eee yani eğer kadınlar gerçekten alacaklı ve burada da böyle bir talebimiz var. En az 5 yıl Devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. Zaten biraz önce bahsettiğim ev işçilerinin bu özel alanına, özel sorunlarına, özel çalışma biçimine özgü mekanizmalar yaratılmalı derken bunun içerisinde sigorta primleri mutlaka olmalı. Çünkü aksi halde yine bu yer altına inecek. Yani güvencesiz çalışma diğer iş kollarına nasıl yaygınsa, nasıl gerçekleşiyorsa ev içinde de Bu devam eder ama hı hı. biz eğer bunu e, daha insana yakışır bir çalışma koşulları burada yaratabileceksek ancak bu mekanizmaları tanımlayarak yaratabiliriz. Hı hı. Birazcık da meselenin kamusallığının da tescili anlamına geliyor tabii. Buradaki bakım hani gerek insanın, bebeğin bakımı, yaşlının bakımı olsun gerek de o e, hane içerisinde ekonomiye katılanların arkasındaki yaşam alanına bakımı bu gerçekten kamusal. Emekler ki, e, ve toplumu kendini devam ettirmesi için gerekli emekler evet. bunların bir şekilde tabii en son peki e, noktasını düzeltmeye çalışıyoruz madem bir tane hane içinde oluyor bunlar dışarıya kreş şeklinde efendim kolektif temizlik kolektif şey olarak yansıyamıyorlar yani kolektif çamaşırhanelerden şuraya kadar bu en azından ev içinde devam ediyorsa bunun e, gerekli emekleri olduğunu tescil her zaman primlerin ödenmesi de olur. Yani bu şekilde elbette bir... tabii ki bizim de kesinlikle olmasını düşündüğümüz şey Hı -hı. bu alanın kamusal alanda kreşler, bakım evleri şeklinde yapılması. Hı -hı. Bu çalışan kişiler zaten orada çalışabilirler ve burada hem toplumsal cinsiyetçi iş bölümüyle mücadele edebilirsiniz. Hem kayıt dışılıkla daha kolay mücadele edersiniz. Hem e, mesleki standartları oluşturmanız Hı -hı. daha kolaylaşabilir. Birçok açıdan bunu yapmanız gerekir. Hı -hı. Ama tabii ki bu neoliberal sistemde bunu hemen bugünden yarına, gerçekleşemeyeceğinden de hareketle yani. bir tarafta taleplerimizi böyle yükseltirken evet. hani bugün nasıl olmalı peki bu ev ev işçileri ne yapmalı hı hı. dediğimiz zaman evet, o zaman devlet bunu ödemeli diyoruz. Ee, iş yasasından e, ha, o istisnam et, maddesi çıkarılmalı hı hı. Ee, ve ev, e, ev işçilerinin çalışma e, standartlarına ve işte koşullarına özgü E, onu e, O özgünlükleri gözeten yönetmeliklerle Hı -hı. Bu, bu alan kayıt e, kolay bir şekilde kayıt altına alınabilecek şekilde düzenlenmeli. Sigortalama e, sistemi uygulanabilir Hı -hı. olmalı. Çok Hı -hı. kolay ev işvereni evden çıkmadan bunu yapabilmeli. Hı -hı. Ve bir şey daha e, belki bunu asla üstünden atlamamız gerekiyor. E, bu alanda çok fazla e, işçi sağlığı iş güvenliği ile ilgili çok fazla sorunlar yaşa sorun yaşanıyor. Eee işte taciz, e, psikolojik şiddetten tutalım da, e, kimyasallara maruziyet, hı hı. işte e, yüksekten düşme ve pek çok şey e, yaşanıyor. Çok hiçbir iş yeri de hiçbir şekilde esasında kadınların orada temizlik ve bakım yapması uygun yerler değil. Müteahhitlerimiz yapıp duruyorlar ama Evet. Süslü ve lüks olsalar bile çoğu zaman Hiç o, o açıdan hiç dediğine. bakılmıyor. Yok, evet. Hiç bakılmıyor. Halbuki çok basit e, bazı hı hı. yöntemler Dolap yükseklikleri, camların evet. ne kadar evet. bitişik bu olduğu... Evet, bu bakış açısıyla pek çok kaza önlenebilir. Hı -hı. Şu camları dışarı doğru, doğru değil de içeri doğru açılacak Hı -hı. şekilde yapsalar mesela... Hı -hı. Ee, insanlar camları silmek için e, bu kadar zorluk yaşamazlar. Üçlü beşli bütünleşik camlar vesaire hı hı, var. Evet. Ee, Serpil çok işte bu, bunu tam da bu işçi sağlığı meselesini, sigorta meselesini ve e, ekonomik emek olarak, e, gerekli emek olarak addedilmenin yan, yan yana olduğunu e, konuşuyoruz. Bitirmeden ben senden biraz şey de e, bütün bu hani ekonominin yalnızca bir milyon kadını kapsayan alanından konuştuk. Geçen hafta e, kadın istihdam paketi yaptım. E, ...tasla paylaşıldı. Bununla ilgili... E, ...ne düşünüyorsun? İşte bir yandan... 2 üç, üç çocuk e, politikası... ...bir yandan da bu çok ciddi şekilde... ...çarpı şekilde düşen istihdam... ...oranını, kadın istihdam oranını yükseltmek için... ...esnek çalışma formlarının önerildiğini görüyoruz... ...özetle bu paket içerisinde... E, ...ve e, yakında da... E, ...bu özel istihdam büroları üzerinden... ...kadınların daha çok esnek... ...hatta evde de evden çıkmadan çalışabilmeni... ...sağlayacak belli şeyler öneriliyor. Senin de bu konuda... ...fikirlerini alayım istiyorum... Ondan sonra ne yazık ki kapatmak zorunda kalacağız. Evet, yani bu aslında çok bütünsel bir politika hükümet açısından. ya yani Yıllardır e, sürdürülen bu e, neoliberal politikaların bir devamı. İşte esnek çalışma, güvencesizlik, bunların e, yaygınlaştırılması. Bunun için e, kadınlar en uygun. Yani oradan başlamak belki en uygun. Burada ilginç olan şu. Yani bir taraftan da kadın istihdamını biz artıralım diye bir şey var durmadan Dışarıdan bunu söylüyorlar. Dışarıdan baskı var herhalde. Evet, çok çarpıcı bu düşünme yani, yani Aslında biliyoruz ki biz ideolojik olarak da kadınların evle özdeş gören bir e e şu anda hakim bir politika var. Ve bu kadınlara dayatılan bir politika. Hepimize dayatılan bir politika. Bu politikaya karşı, e yani bu politika bir de aynı zamanda ucuz emek peşinde olan ondan da vazgeçmeyen Hı -hı. bir şey. Yani aynı zamanda kadın emek sunumumu da engellemeyecek şekilde böyle bir politika geliştirmek isteniyor. Ucuzsa gelsin. Bakın çarpıcı yani. bir rakam var kadınlarda. Üniversiteli kadınlarda işsizlik oranı %12-13'lerde seyederken ilkokul mezunu kadınlarda %3-4. Yani evet. ne kadar az eğitimle evet, yani aynen. ne kadar vasıfsız ve ne kadar az e, ücret verilerek çalışabilirse o kadar makbuldür gibi bir şey çıkıyor buradan değil mi? Evet. Aslında bütün bu e, emeğe ve e, kadın bedenine, kadının işte hani bu sermayenin ihtiyaçlarına göre düzenlenen konumu emeği bütün bunlar bütünsel olarak bir saldırı yani hepsine karşı belki burada atladığımız konuşamadığımız zamana yetmedi örgütlenme sendikalaşma evet, yani evet. bir bu ancak dengeleyebilir yani bu şekilde karşı E, konu yani bir taraftan ciddi hem yasal düzenlemeleriyle hem de e, uygulamalarıyla ciddi bir e, saldırı var emeğimize karşı. İşte kadın olarak nasıl var olacağımıza, kaç çocuk yapacağımıza, nasıl yaşayacağımıza dair bir taraftan böyle bir şey var. Ama bir taraftan da bizim kendimizi savunabileceğimiz, emeğimizi savunabileceğimiz bir örgütlenme eksikliği çok yakıcı bir şekilde hı hı. ortada. Çünkü işte çeşitli engeller, barajlar var. Evet. Bununla birlikte düşündüğümüzde... Yani böyle bir dengesizlik var. Sanırım burada bizim hani bu kısma güçlendirmemiz lazım. Evet. Yani ciddi anlamda örgütlenmeye ve... Kadınla emek ilişkisini evet, ortaya Evet, kadın olmaktan evet. kaynaklı sorunlarımız ve aynı zamanda işçi olmaktan kaynaklı sorunlarımız aslında birbiriyle çok iç içe. Hı -hı. O yüzden her ikisi içinde çok güçlü bir mücadeleye, çok güçlü ama önce çok güçlü bir dayanışmaya ve örgütlenmeye ihtiyacımız var. Hı -hı. Bunu yaratmak zorundayız. Çok teşekkürler Serpil. Bütün bu konuların nasıl bir sendika yapısı, klasik sendikalar içerisinde ne kadar yarar alıp alamayacağını bu işin içerisinde kadın olmak ve emeği birleştirince daha ne gibi sorunlarla ve imkanlarla karşılaşacağımız umarım başka bir programda daha seninle de konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Unutmadan İMECE Kadın Sendikası girişiminin web sitesini anons edelim. Bundan sonra diğer e, sizin ve başka örgütlenme girişimlerinden ve yapılan işlerden haberi olsun arkadaşların. Evet, e, öncelikle 3 Ekim'de Fatım Aldal'ın duruşması var evet. onu duyuralım 16. Kartal Adliyesi'nde 16. Asliye Mahkemesi evet. IMC Kadın Sendikası www.kadınlarınimc.org tamam. Son anonsu da İstanbul İşçi Sağlığı İş Güvenliği'nin ev içi çalışma ve kadın blonda anons ederek bitirmek istiyorum yangunkulesi.org'dan Ayrıca işçi sağlığı, iş güvenliği yasası tarafından tanımlanmış bu olanı da ele aldığımız pek çok yazıyı derliyoruz. Ben konuğum Serpil'e çok teşekkür ediyorum İmece Kadın Sendikası girişiminden. Bir ay sonra yine emek ve kentin gündeminde bir arada olmak üzere. Hepinize sevgiler, selamlar. Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle... Kadınlık ve Erkeklik Üzerine Sohbetler Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem, Özlem ve Aslı